بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدت الله حق جهاده اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ رُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ اما بعد Muhterem kardeşler Bugün size arz edeceğim konu İnsanlar arasında iyi anlaşılmamış çeşitli iştibar ve itibaslara sebep olmuş. Belki de alimler arasında bile çeşitli ihtilaflara ve münazaralara, yanlış yanlış anlaşılmalara sebep olmuş. Hem tevhid ile, hem de ibadetle alakalı bir bir mevzu. Bu mevzu tevessülün mefhumu ve ahkamı ile ilgili. Tevessül nedir? nasıl anlamamız gerekiyor ve buna dair hükümler nelerdir tevessülün hangi kısımları caizdir hangi kısımları şeriatta haram kılınmıştır bunun üzerine duracağız tevessülü iyi anlamamız için önce alimlerin yapa geldiği lugavi tarihi Arkadan da istilahi tarifini göreceğiz. Lugavi tarifi Cevher'nin Sihah Ondan sonra Misbah-ül Munir Bir de Firuz Zabadi'nin Kamusul Muhit kitaplarına baktığınız zaman Vesile maddesinde diyor ki Eshela yesilu tevessülen ve vesileten. Çoğulu vesaildir. Bunun manasına Hiyel menziletü indel meliki ve derece. Ve kurbe. O bir melikin yanında insanın elde ettiği seviye, derece, üstünlük, bir de yakınlıktır. Evma yutakarrabu ilel gayr. Veya başkasına insanın yaklaştığı şeydir. Mesela denilir ki tevessele ila rabbihi bi vesiletin. Rabbine bir vesile ile tevessül etsin. Yani ey tekarrabe ilallahi bi amelin. Allah'a bir amelle yaklaştı. Ev amel amile amelen tekarrabe bihi Allah. Bir amel işledik ya amelle Allah'a yaklaşmış oldu. El vasilü, huve râgibu ile allah Teala. Vasil olan, Allah'a ulaşmaya rağbet eden kimsedir. Evet. Buraya kadar lügavi tarihiydi. Yani lügat yönünden manası. İstilahi tarihte, yani şer'i manada huve s-takarribu ile Allah-u Teala ve ibadetih ve itibaa enbiayehi ve rusulihi ve بكل عمل يحبه الله ويرضاه Evet Allah'a Allahu Teala'ya itaat etmekle ibadet etmekle onun sevdiği ve hoş gördüğü amelleri ve peygamberlerine, nebilerine itiba etmekle yaklaşmadır. Yeniden tarifini yapalım. Allahu Teala'ya itaatla, ibadetle onun sevmiş ve hoşnut razı olduğu amelleri peygamberlerine ve nebilerine itaat yani itiba etmekle yaklaşmaktır. Tevessül. Kâle ibn-i Abbas radıyallahu anhüme Abla bin i Abbas radıyallahu anhüme hakkında şöyle söylüyor. İnnel vesilete hiyel kurbe. Vesile yakınlıktır. Yaklaşmadır. Ve kâle katâde fi tesiril kurbe Müfessirlerden katade de kurbenin yani yaklaşmanın, yakın olmanın manası hakkında şöyle söylüyor. Ey ila ilallahi ta'ala bita'atihi vel ameli bima yurdiyih ve hakedâ. Allah'a ona itaat etmekle ve onun razı olduğu amelleri yapmakla yaklaşınız. El ila hakikatil tevessül kitabının müellifi Muhammed İbn el-Rifa'i. diyor ki: "Fakat her ne zaman Şer’e göre vadedilenler ve istenilenler, yani vadedilenler ve istenilenler, yani vadedilenler ve istenilenler, yani vadedilenler ve istenilenler, yani vadedilenler ve istenilenler, yani şer'i tevessüldür veya şer'i vesiledür diyor. Bu şekilde de şer'i tarifini yani tevessürün dinimizde hakiki anlayışını mefhumunu görmüş olduk. Tevessül yapmanın yani bir şeyi vesile kılmanın meşruiyetine dair delillere gelince Cenab-ı Hak Maide Suresinin 35. ayetinde şöyle buyuruyor: Estağfirullah ya ayağıl الذين ya ayağıl الذين آمنوا تكلوا الله وابتغوا إليه Ey iman edenler. Allah'tan çok korkun. Ve ona yaklaşmayı isteyin. Ona yakın olmayı isteyin. Vesileyi arzu edin isteyin. Ve cahidûhuf ve cahidû ve onun yolunda cihat edin leallekum tuflihûn Umulur ki bu yapmış olduğunuz amellerle felaha erenlerden olursunuz. Burada görüldüğü gibi vesileyi iman Allah'tan korkma ve onun yolunda cihat etmeyi olarak vesile görmüş ve bununla Allah'ı arzulamayı, istemeyi yakın olmayı emretmiştir. Az önce İbni Abbas'ın vesilenin kurbe manasında yaklaşma yakın olan manasında olduğunu görmüştük. Maalesef batini tefsirler vesile kelimesini çok değişik manalarda anlamışlar. Vesilenin yani bir şeyhe bağlanma Allah'la kendisi arasında olan bir şeyhe bir kimseye Büyük salih evliya zannettiği, mürşid zannettikleri bir kimseye bağlanmanın, onu vasıta kılmanın, Allah'a e, varmak için insanın kullandığı vasıta vesile olarak görmüşler. Halbuki bütün tefsirciler göreceğiniz inşallah vesilenin. Ancak salih ibadetle olacağını bize bildirmişler ve bu şekilde bu ayeti anlamışlardır. Rab'be yaklaşmak ancak ibadet ve salih amel ile olur. Bu ayeti kerimeyi tefsir eden kef suresinin 110. ayeti yani son ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hal teâlâ. İstığı billah, "Femen kana ki yercu liqa'a Rabbinin dikasını isterse, yani ona ulaşmak, onu arzulamak, ona yakın olmayı isterse, salih ameller ister. Yani salih amellerle Rabbine ibadet etsin. Burada anlaşılıyor ki Rabbe ulaşma, ona yaklaşma, onu bulma vesile olarak tali amellerdir. Yoksa falan şey filan şey değildir. Kur'an tefsirinde iş başta ilk başvurulacak şey Kur'an'ın Kur'anla tefsir edilmesidir. Ondan sonra sünnetle tefsir edilmesi, arkadan da sahabelerin ve tabi imamların sözleriyle tefsir edilmesidir. Yoksa herkes kendi heva ve arzusuna göre, inancına göre, taassubuna göre tefsir ederse, Kur'an'ın tefsirinde binlerce ihtilaflar çıkar ve içinden çıkılamaz. Arkadan, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Bak hemen onların iddia etmiş olduğu evliyalar, vasıtaları Kur'an bu gibi vehmi, düşünceyi kaldırmak için arkadan ve la yüşrik bi'ibadeti Rabbul'i ahada Bu ibadetinde de yani Rabbine yapacağı salih amelinde de hiç kimseyi ortak koşmasın. Kimseye nasip ayırmasın. Evet. Deccile dair başka bir ayet-i kerime. قال تعالى: استعيذ بالله Ey Habibim söyle. Sizin Allah'tan gayri ilah edindikleriniz var ya çağırdıklarınız ilahlar var ya katiyen sizden kötülüğü zararı defedemezler defetme güçleri yoktur sahip değildirler ne de bunu değiştirmeye de güçleri var ulaike'lledine <gülüyor> yed'un sizin o çağırdığınız ilahlar var ya o melekler var ya yestahuna ila rabbihim vesile eyyuhum akrab ve yercu وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ <عَذَابًا> Onlardan hangisi Rabbine daha yakın olur diye Rabbi, Rablerine vesile ararlar. Ona ulaşmak için, yakın olmak için yollar ararlar. Onun rahmetini umarlar. Ve onun azabından korkarlar. اِنَّ عَذَابَ Rabbi kekane مَحْزُورًا Çünkü senin Rabbinin azabı çok korkunç bir azaptır. Bu ayet-i kerime İsra suresinin 56 ile 57. ayet kerime. Burada görüldüğü gibi müşriklerin ilah olarak edindikleri şeyler bile Rablerine yakın olmak, ona ulaşmak için vesileyi yani yakınlığı isterler ve amel olarak da ne yaparlar? Rabbinin rahmetini umarlar ve onun azabından korkarlar. Evet. Bu şekilde dinimizde tevessülün meşru olduğunu görmüş olduk ayet-i kerimelerle. Fakat bu tevessülün kısımları vardır. Bu kısımlarla biz caiz olanı, haram olanı ayırabiliyoruz. Mutlak olarak tevessül caizdir diyenlere karşı, biz şeriatın getirdiği caiz olan kısmını alıyor ve ona muafuk olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunu göreceğiz ve memnuo yasak olanı, bidat olanı da göreceğiz. Ta ki o yasak olan da bidat olan da bu kuvvüm insanlara bunların, bunların bidat olduğunu, şeriatta yasak olduğunu anlatalım. Evet. Tevessül iki kısma ayrılır. Önce şer'i tevessül, arkadan da yani bid'at olan veya yasak olan tevessül. Meşru tevessül nedir? Allah'ın kitabında teşvik ettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de açıkladığı şeriata muafık olan tevessüldür. Bu meşru olan tevessülün kendine ait kısımları vardır. Bu kısımları teker teker delilleriyle göreceğiz inşallah. Birincisi müminin Allahu Teala'ya onun yüce zatıyla, güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla yaptığı teresül. Allah'ın yüce zatıyla, onun güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla yaptığı teresüldür. Buna Kur'an'dan deliller var. Bir tane dikkatle ve ittifay edeceğiz. قال الله تعالى استعيذ بالله ولله Allah'ın güzel isimleri vardır. Allah'a bu güzel isimlerle dua ediniz. Yani bu güzel isimleri vesile kılınız. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَائِهِ Onun isimlerinde inhiraf edenler, başka yollara sapanlar, ilhad edenler, onları bırakınız. سَيُدَّوْنَ ma كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları şeyin cezasını göreceklerdir. Araf suresinin 180. ayetinde bulabilirsiniz. Şeyh İmam al Senür kitabında bir de İbn Abidin'in haşesinde İmam Ebu Yusuf'tan rivayet olarak İmam Ebu Hanife rahimullah şöyle buyurmuş: "La yembagi li ahdin en yidgu Allaha illa Hiçbir kimse için Allah'tan başka sadece Allah ile yani Allah'ın isimleriyle ve sıfatlarıyla dua etmesi tabiye ona yakışmaz, caiz değildir." Buyurmuştur. Maalesef bugün memleketimizde olsun veya İslam aleminde olsun bu gibi imamların sözlerine sözleri itibara alınmamış bu mevzuda. Ancak gelen müteahhir, mütesavvif alimlerin görüşleri alınmış ve bunlardan tesirlenmiş. Kendisini Hanefi veya başka mezhepte iddia eden kimseler bu mevzuda imamının görüşünü bile bilmekten aciz insanlardır. İmam onlardan fersa fersa uzak, onlar da imamdan fersa fersa uzaktır. Evet. Bunun sureti nasıldır? Yani ne şekilde yapabiliriz dual olarak? İnsan Rabbisine dua ederken duaya başla duaya başladığında onu önce methu senâ eder. Onu temjîd ve ta'zim ve tahmîd ve takdîs eder. Güzel isim ve yüce yüce sıfatlarıyla anar. Sonra bu bunu yani işlemiş olduğu onu met yapmış olduğu methu senâyı, temjîd, takdîs, vesile kılar Rabbine. Ve ondan sonra ondan istediğini ister. Mesela Allahümme inni es'aluke bi esmaikel husna ve sifatikel ula veya Allahümme inni es'aluke bismikel a'zam el-lezi iza du'ye bihi ucaf ve iza su'yle bihi u'ta Allahümme senin güzel isimlerinle ve yüce sıfatlarınla senden isterim. Mesela şunu isterim. Allahım, senin en yüce İsmi Azam isminle öyle ki onunla dua edildiği zaman icabet olunur ve onunla bir şey istenildiği zaman verilir. Olan İsmi Azam'ınla sana dua ediyorum. Mesela şunu bana ver, şu ihtiyacımı gör. Bu şekilde. Hadisten. Bu kısmı ayet deliller. An-Abdillah ibni Bureyde, An-Ebihi, an, abihi, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem, Sen'i araculen yakul, Abla ibni Bureyde, o da babasından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, bir adamın şöyle işittiğini, şöyle dediğini işitti. Bir adamın şöyle seslenip söylediğini işitti. Allahümme inni as'aluka bi enni aş'adu enneka ente Allahü la ilahe illa ente el ahadu samad ellezi lem yerid ve lem yulad ve lem yekullahu kufu vel ahad Allahümme ben senden şununla yani senin La ilahe illallah, Allah'tan başka ma'bud-u mutlak, olmadığına şahadet Senin bir ve kendisinin hiçbir varlığa muhtaç olmadığını, bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğunu, doğurmayan ve doğurulmayan olduğunu ve hiçbir kimsenin sana denk olmadığın sıfatlarınla senden isterim. Diye dua etti ve قال "لقد سألت الله عز وجل Sen Allah'tan onun ismi azam yani en büyük hüce ismiyle dua ettim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bildirdi. Yani etmiş olduğu dua ismi Azam duasıydı. Bu rivayeti Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyor. Başka bir rivayet An ben İbn Malik anh, ma sallallahu aleyhi ve sellem ve bir Malik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyor ve bir adamda namaz kıldı, yani kılıyor ve arkadan şöyle dua etti. Allahümme inni as'aluka hamdin ancak La ilahe illa entel mennan, bedi'u semavati vel arz, ya zel celali vel ikram, ya hayu ya kayyum. Allah'ım, hamd sana iyidir. Senden başka mağbud-u mutlak yoktur. Veren sensin. Semavatları, gökleri ve arzı ibda icat eden sensin. Celal Sahibi, Kerem Sahibi sensin. Eydiri olan, kendi zatı ile kayım olan Allah. Seni bu sıfatlarınla, evet, senden isterim diye dua ettim. Fakat Nabi ﷺ, Lakin Allah'ı isminiyle azam olan, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, elde, bu adam Allah'ın ismi azamıyla, ey yüce ismiyle dua etti. O öyle bir isimdir ki, onunla dua edilirse icabet olunur, onunla istenir istenilirse verilir. Dedi. Bu rivayeti Ahmed Üstelinde Ebu Dawud İbni Maja kimizdir vermiştir. Buraya kadar meşhur olan Tevessülün birinci kısmını görmüş olduk. Şimdi ise bunun ikinci kısmı müminin salih olan ameliyle Allah'a tevessül etmesi. Evet. Bunun meşruiyetine dair size az önce Kehf Suresinin son ayetini okumuştum. O ayette kim ki Rabbine ulaşmak isterse salih amel işlesin diye ayette görmüştük. Evet. Şimdi ise sünnetten ...sali amelle Rab'be tenezzül etmenin... ...meşhur olduğuna dair... ...deliller var. Birinci olarak delil... ...mağara hadisi. Buna hadis gar diyorlar. Bu hadis çok meşhurdur. Bu hadisi... ...Şeyhan yani Bukhari Müslim... ...rivet etmiş İbni Ömer'den. Kısa orada... ...bir kimse... ...üç tane kimse... Yolda giderlerken bir mağaraya giriyorlar ve mağarası, yuk, mağaranın yani üst kısmında olan dağdan oradan bir taş düşüyor ve mağarayı kapatıyor. Ve orada gece kalmayı icap ediyor. Ve ondan sonra kendilerine tabii kendileri düşünüyorlar, taşınıyorlar. Diyorlar ki bizi ancak buradan an, e, o işlemiş olduğumuz talih ameli Rabbimize teker, teker tevessül ederse bizi kurtarır. Ve herkes talih olan bir amelini zikrediyor. Hadis çok uzun. Evet. İkinci delil insanın Kur'an'ı silavete edip yani Kur'an'ı okuması ve okumuş olduğu Kur'an'la Salih amelle Rabbine seversül etmesi. Bu ne dair İmam Ahmed'in müşterinde ve Tirmizi'de sahih olan bir rivayet var. Kur'an okumak sanamel olduğuna göre bu da bu baba girer. An İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu ennehu merre ala qasim yakra sümme yez'el. İmran bin Hüseyin Kur'an okuyan bir kıssacıya yani insanlara kıssı anlatan bir şahsa uğradı. Onu öyle o halde görünce yani yes'el, bu yes'elen insanlardan istiyor. Okuduğu Kur'an, Kur'an e, e, cilin mükafatını insanlardan istiyor. Festerca'a. Dedi ki, inna lillah ve inna ilerracan. Yani adamın ya uç olduğu hareketinden ta'cub ettin. Sümme kal, sonra dedi ki, Femi'tu sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Men kara'a Kur'an, fel yes'elillah fel yeselillah kim Kur'an okursa onunla Allahtan istesin. Yani okumuş olduğu Kur'an'ı ameli tevessül etsin. Fe inne se yici aqvam Kur'an yesalun bih Çünkü arkadan bir saife insanlar gelecek. Bunlar Kur'an okuyacaklar ve okumuş okudukları Kur'an'ın ecri mükafatını İnsanlardan isteyecekler, talep edeceklerdir. Yani Kur'an'ı parayla satın alacak, satacak olan insanlar edecek. Şimdi burada bir mesele ortaya çıkıyor. Kur'an'ı bazı insanlar okuyor ve onun sevabını ölülere bağışlıyorlar. Yani Kur'an'ı ölülere okuyorlar. Bu meselenin açıklanması gerekiyor. Çok insanlar bunu yanlış anlıyor. Kur'an'ı ölüye başlamak, hadislerde böyle bir şey sabit olmamış. İmam Şafi hariç, diğer üç imam, diğer ibadetlere kıyasen bunu caiz görmüşler. Demişler, Kur'an okumak haç gibi bir ibadettir. Namaz gibi bir ibadettir. Bir salih ameldir diğerleri gibi. Onlar nasıl onlarla Allah'a nasıl e, ölüye benim ulaşıyorsa mesela bir kişi ölse onlar arkasından hac yapsan mi, o hac ona ulaşıyor. <gülüyor> Bu da ulaşıyor Diyerek Kur'an'ın ölüye okunmasını caiz görmüşler kıyasla. İmam Şafii rahimullah Bunlara tishki cevaplar vermiş ve bu, bu mevzuda da İmam Şafii rahimullah Allah onu hasta isabet etmiştir. Birinci delili, diyor ki İmam Şafii rahimullah o elley silil illa Kur'an diyor ki insana dünyada ta'imdan ve gayretinden yapmış o hani gayretinden başka kendisinin bulacağı mukafat olarak alacağı hiçbir şey yoktur. olmaz. Niye? Çünkü o kimse ölmüştür. Ancak yaptığı şeylerle onun Ecin'i, mükafatını alacaktır. Karşı taraf demiş ki, insan öldüğü zaman, üç tane ameli kesilmez. Hani, insan ölünce ameli kesilirdi, ve işlemiş olduğu mükafat olarak da, sadece o vardı, başka şey yoktu. Bak, hadis bunlardan bahsediyor. Bir tanesi sadakayı cariye, diğeri, kişinin bırakmış olduğu faydalı ilim, Birisi de salih olan bir bırakılan evladın yapmış olduğu babasına arkadan yaptık vardır demişler. İmam Şafii Rahimullah da şöyle cevap vermiş. Demiş ki o üç tane olan kesilmeyen amel zaten o kimsenin dünyada gayretinden ve sarfından sayındandır. O kimse dünyadayken sadakayı cari yaptıran oydu. O, onun gayretidir. O evladı yetiştiren yine oydu. Bırakmış olduğu faydalı ilmi yine o bıraktı. Onun sayındandır. O devam ediyor. Niye? Çünkü başka insanlar istifade ediyor, ona hayır duada bulunuyor, o kesilmiyor Ancak hadisin müstesna ettikleri şeyleri biz de istisna ederiz. Bu üç amel gibi kişinin mesela hacca gitmesi gibi birisinin yerine bunların istisnasını biz de yaparız. Kur sünnetin Kur'an'ı istisna ettiği şeyleri mukayyet kıldığı şeyleri biz de kılarız. Fakat Kur'an'ın öl, ölünün arkasından okunacağına dair siz bu istisnayı nereden getirdiniz? Hani hadis hani deliliniz? Delil yok. Hem de kişinin ölünün arkasından Kur'an okunmasının sevabının ölüye gideceğine dair bu gaybi bir haber. <gülüyor> Öyle değil mi? Ne biliyorsun gideceğini? Gaybi haber. Kimse bilmiyor bunu. Allah sanmış, kimse bilmiyor. Çünkü bu bir delille sabit olmamış ki bilelim. Delil bir haber say haber gelseydi inanırdık elhamdülillah. Ama delil gelmeyince bu konuda kimse bir şey söylemez. Gaybi bir şeydir bu. Gaybi Allah başka kimse bilmeyeceğine göre kimse bilmiyor. Peki gaybi olan şeyler nasıl? Cevabı dorudur, kıyaf olan bir kıyasla siz bunu ispatlıyorsunuz. Kıyas ihtimaldir doğruluğu. Değil mi? Ona ulaşacağı da gaybidir. Nasıl gaybe ait şeyleri siz kıyasla ispatlama, yani kıyasla müsaade vermeye çalışıyorsunuz. Diyerek çok güzel cevaplar vermiştir. Ve bu mözüde Allah onu hakta isabet etmiş. İnsan bunun yerine şunu yapabilir. Mesela Kur'an okuduk. Kur'an okuduktan sonra, bu Kur'an salih bir ameldir. Rabbine ellerini açar. Rabbim, işte, okumuş olduğun bu Kur'an-ı Kerim'i, eğer, senin indinde kabul ve müyesser ise, senin için yapmış isem ben, sen, sen, Buna binaen diyelim mezarda yatan annemin veya babanın falanın kabrini genişlet, onun günahlarını affeyle, yerini cennet makamlarından bir makam eyle bu şekilde dua eder. Bak bu senin ona yapmış olduğun duadır. Bu hadise gider. Hadise de bu sabit olmuştur. Ona dua etme. Hemde sen Salih Amel'i temessül ediyorsun. Bu da hadiste sabittir. Ama Kalkıp ölen ölmüş olan insanların ruhlarına Kur'an'ı bağışlaman bu katliyen sabit olmamıştır. Tabi. Aynı şey. Sevabını bağışlıyor. Sevap onun değil. Sevap senindir. Sen o gayreti sarf ettin. O sarf etmedin. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim cillere inmiştir. Ölülere inmemiş. Bundan utmayalım. Evet. Üçüncü meşru olan tevesül, müminin kardeşinin duasıyla Allah'a tevesül etmek. Evet. Mesela Allah'ın Allah'ın mesela bana afiyet vermesi için, ihtiyacımı görmesi için diyorsun ki kardeşim bana dua et. Yani senin yerine o dua ediyor senin için. Onun duasını Allah'a seversül ediyorsa. Mümin kardeşinin. Bu da caiz. Bu birinci şekli. Bir de ikinci şekli var. Talep olmaksızın mümin kardeşinin gıyabında bir sebe binaen dua etmesi. Mesela ben bir kardeşimi onu dayıkta, darda, zor durumda gördüm. Borçlu insan. Veya bir zor durumda, bela musibette, üzgün Rabbime dua ediyorum onun, için. onun haberi olmadan. kıyafında dua ediyorum. Buna misal olarak bir kimse hakkında gıybet ettim. Yüzüne de söyleyemiyorum. Onun arkasından dua ediyorum ona. Mesela. Ondan sonra kişi ölünce kıldığımız ona e, cenaze namazı. Bu da dua mahiyetindedir. Bir de kabir ziyaretine gittiğimiz zaman önün arkasından değil mi ölmüş ona selam verip dua etme Hep bunlar gıyabda olan, gıyabında arkasında olan şeylerdir. Evet. Buna cevaz verilmiş. Buna Kur'an'dan çok delil var. Ayetlerden bir tanesi قال تعالى استعظ بالله وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا min بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اخْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَ الَّذ۪ينَ Bil بِالْا۪يمَانِ Arkalarımdan gelen insanlar derler ki Rabbimiz bizi mağfiret eyle. Ben de, ben, bizden önce gelen kardeşlerimiz de ihvanlarımız da onları da mağfiret eyle. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّ İman eden kimselere kimseler için kalbimizde onlara karşı bir kim? Adavet, ifs. Fesat, haset, yapma, kılma. Rabbena inneke raufurrahim. Rabbimiz, rauf, merhamet, re'fet sahibi. Merhamet sahibi sensin. Haşif sesini 10. ayeti. Burada görüldüğü gibi müminler daha önce geçmiş olan mümin kardeşlerine ne yapıyorlar? Onların günahlarının maksaret olunması için Rablerine dua ediyorlar. Evet. Şimdi sünnetten... Zeli'de geçelim. Ana Abdullah bin Amr al anhuma sallallahu aleyhi ve sellem yekul: "İza semi'tumü'l muazzine fekulu misle ma yekul." rivayet Abdullah ibn Amr ibn al-As. Siz müezzini işittiğiniz zaman Nezinin dedikleri gibi siz de aynen söyleyiniz. Summe sallu aleyhi. Sonra bana salavat getirin. Fe <gülüyor> innehu men salla aleyhi salaten sallallahu biha 10. Kim ki bana bir salavat getirirse Allah bununla ona 10 on tane salavat getirir. Summe sallu sallallaha liyel vesile. Sonra Allah'tan benim için vesile dileyiniz. Yani bizler peygamber için vesile diliyoruz. Fenneha menziletu'l cenne. Buradaki vesile kurbe, yakınlık manası. Yani Allah'a Allah'tan benim için yakınlık vesile dileğimiz. Fenne menziletu'l cenne çünkü o cennette bir menzil, bir yerdir, bir makamdır. Laten bagii illa li'abdin min ibadillah ancak o Allah'tan Allah'ın kullarından bir kula gereklidir başkasına gerekli değildir. Hani başkası müstahit değildir. Sadece o kul müstahaktır ona. ana <gülüyor> Allah'tan umarım ki o kul ben olayım. Men sa'ala li'l vesile Kim ki benim için Allah'tan vesile yakınlık ona yakın olmayı dilerse benim şefaatim ona helal olur buyurdular burada bizler ne yapıyoruz her ezanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Rabbine e, kurpta yakında olması için onun için dua ediyoruz o makamı elde ediyoruz dua ediyoruz yani gıyabında dua ediyoruz evet bu rivayeti Müslim Ebu Davud Tirmid'i neserbetmiş ezan duasını herkes biliyor. Bu ezan duasında vesile oradadır. Dua şöyle. Allahumme Rabba salatil Muhammeden el-vesile ve'l-fazile ve salatil Bu ikame edilen namazın tam olan duanın Rabbi Eti <gülüyor> Muhammeden el vesile Muhammed'e vesile ver o makamı o yakınını ver ve fazile <gülüyor> faziletini ver ve onu makam mahmuden Senin kendisine var etmiş olduğun makama onu gönder. Evet. Burada görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rıyadında onun için dua ediyoruz. İşte bundan biz <gülüyor> Müminin, mümin kardeşinin gıyabında dua etmesi, onun duasıyla Allah'a dua etmesi, tevessürün, caiz mümini çıkarmış oluyoruz bu şekilde. Bir de herkesin, çoğumuzun bildiği istiska hadisi var. Yani yağmur talep etme hadisi var. An Enes bin Malik'in anhu kal, İnne Amar ibn-i Khattab anhu, Enes bin Malik anlatıyor. Amal ibni Hattab radıyallahu anh. Evet. Kendi devrindeki insanlar kaldıkları zaman İsteska bile Abbas ibni Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in oğlu olan Abbas yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas ne yaparlardı onunla onun tevessül onun duasıyla tevessül ederek yağmur talebinde bulunurlardı ve kal be dedi Allahümme kullna netevessir ileyke binebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım biz sana nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla sana tevessül ediyorduk fetuskina ve bu şekilde bize yağmur indiriyordun وإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَاسْقُ. bu defa biz de sana Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının duasıyla duasını tenezzül ederek senden yağmur istiyoruz. Fasqina bize yağmur yağdır. Feskun, bu şekilde yağmur yağdırılırdı. Bu rivayeti Buhar rivayet ediyor. Bu da ee, az önceki üçüncü kısma örnek olmakta. Şimdi buraya kadar temessülün caiz olan kısımlarını görmüş olduk. Şimdi ise dinimizde bitat olan, ihdas edilen ve temessülün yasak olan kısımlarını görmüş olacağız. Bu temessülün birincisi tevessül olan kişinin Zat ve şahsiyetiyle Allah'a tevessür etmek. Sadece onun şahıs ve zatiyetiyle onu murat ederek Allah'a tevessür etmek bu kat'i surette caiz değildir. Mesela Allah'ım sana falanın zat ve şahsiyetiyle tevessür ediyorum. Falan verini şahs ve zatiyetiyle sana tevessür ediyorum benim hadetimi gider şeklinde. Bunların buna getirdikleri herhangi bir delil yok. Sadece şüpheleri var bu kısma. Diyorlar ki Allah'la aramızda bir vasıtanın bulunması gereklidir ki Allah'a ancak onunla ulaşalım. Allah'la aramızda bir vasıta yoksa biz nasıl Allah'a ulaşacağız diyorlar. El-Cavaz Dini tebliğde vasıta şarttır. Birisinin bize dini tebliğ etmesi bunda vasıta gerekli. Peygamberler gelmiş vasıta olarak. Şimdi alim insanlar var. Onlar bize dini tebliğ ediyorlar. Ancak ibadette vasıta caiz değildir. Tevessül de bir ibadettir. Bu vasıta yüzünden Allah Mekke müşriklerini müşrik saymıştır. Bunun kitap sünnette olmayışı meşru olmadığına delildir. Bunun kitap sünnette olmayışı meşru olmadığına delildir. Sahabeler de bu tür vasıta görülmemiştir. Sahabeler de bu türlü bir vasıta görülmemiştir. Evet. İkinci olan, yasak olan vasıta. Falanın mevkii, hakkı ve hürmeti yüzünden Allah'a onu Allah'a tevessül etmek. Onu Allah'a tevessül etmek. Mesela falan zennin hürmetine Kâbe'nin hürmetine bu gecenin hürmetine bu mübarek ayların hürmetine Kur'an'ın hürmetine sahabelerin hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine gibi yapılan tevessül şekli buna girmekte. Buna getirilen bazı deliller var. Ancak bu deliller zayıf olmaktan, uydurma olmaktan ileri gitmemekte. Getirdikleri delillerden bazıları, birincisi Ebu Sa'idin Hudin'in rivayeti. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Saiz'in hudri şöyle rivayet ediyor. <gülüyor> Ma haraca racunun min beytihi fi sarati fe kal Allahumme inni es'eluke bi hakkı s-sailin rivayeti. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim evinden çıkarsa namazgaha, mescide ve derse ki Allah'ım sana dua edenlerin yani senden isteyenlerin arkadan ibaret ediyor ve bu yürüyenin ya yani namazı yürüyenin hürmeti için çünkü o Allah için camiye gidiyor senden işte isterim falan arkadan diyor ki hadisin arkasından muhakkak diyor ona Allah yetmiş bin meleği vekil kılar ve namaz bitinceye kadar onun eee veci yani yüzü tarafındadır cenabı hak ayrılmaz diyor. Evet. Bu rivayet. Bu rivayeti İbn Mace rivayet etmiş. Ve rivayet zayıftır. Bir de onlar İbn el rivayeti var. "Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem" لَمَّا اِفْتَرَقَ آدَمُ الْخَط۪يَةَ قَالِ Adem Aleyhisselam hatayı işleyince dedi ki ya Rabbi رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ Muhammed'in Allah'ım sana Muhammed'in hakkı için, onun hürmeti için sana yalvarıyorum. Tabi hadis uzun. Diyor Diyordu ki sen onunla niye bana yalvardın? O da diyor ki ben diyor arşın altında senin ismini onun ismine beraber yazdığı olduğunu gördüm. Senin ismin altına ancak senin mahlukata en sevimli kimsenin ismi olacağını, o olması başkasının olmasının mümkün olmadığını düşünerek onunla sana e, diyor yalvardım. Hadisin sonunda diyor ki, Saddak da ya Adem, doğru söyledin ya Adem. Ennehu le'ahabbul halqi ileyh. Bana en sevgili mahlukattan birisi odur. En sevgili mahlukattan olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve iza saleni bi Eğer onun hakkıyla, onun hürmetiyle ben benden istersen ben seni affederim. Ve lawla Muhammedun ma halaktuke. Eğer Muhammed olmasaydı ben seni yaratmazdım. diyor. Bu rivayeti Buhaki Hakim rivayet etmiş. Bu rivayet çok zayıf bilakis muvdu uydurma rivayetlerden bir rivayettir. Bir de aslı olmayan senedi olmayan hadis kitaplarının takcih etmediği batıl bir hadis var. O da İza سَأَلْتُمُ اللّٰهَ تَسْأَلُوا cahi فَاِنَّ جَاهِ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'tan bir şey dilediğiniz zaman benim hatırımla benim makamım, mevkiyim masibımla benim, benim hakkım için dileiniz Çünkü kim benim mansıvumla canımla e, e, dileme e, Diler yani kim benim muhakkaki ki benim canım ve makamım mansıı Allah katında büyüktür diyor bu hadis uydurma aslı yok bir de esas şüphele şüphe getiren hadis hadisin Ahma Dediklerimiz bir, dediklerimiz bir hadis var. Bu hadis hakkında çok ileri geri laf edilmiş. Manası yanlış anlaşılmış. Bu hadisi Şeyh Albani Hasan mertebesine koyuyor. Şeyh Hüsnü'nün de <gülüyor> kitabında, vesile kitabında buna sahih diyor Fakat hadis yanlış anlaşılmış. İnşallah bu hadisi Elimizden geldiği kadar size açıklamaya çalışacağız. Ali Osman ibn Hanif radıyallahu anhu أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم Gözü ama görmeyen bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Hadis Osman ibn Hanif rivayet ediyor. "Fekal eddu'allahu en yu'afini." Allah'ım bu gözlerimden ötürü bana şifa vermesini Allah'tan dile duayla. فَقَالْ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ Eğer istesen dua ederim. Fakat istesen sabret. İstersen sabret ama istersen illa dua ederim. <gülüyor> o huve hayır. Fakat şunu bil ki senin sabretmen daha hayırlıdır. "Kal فَدْعُهُ feneruhu an yatawadda feyuhsini wudu'ahu lidiki du'a et. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun güzel abdest almasını abdeste iyice hani ihtanat etmesini buyurdu. Ve ed'u bi hada'l du'a thumma yusalli ve ed'u bi hada'l arkasından iki regat namaz kılma ve şu dua ile dua etmesini emrettim. Allahumme inni es'eluka ve etevcehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebi'r rahma ya Muhammed inni etevcehu bika ileya bi bika ila rabbi fi haceti. Naam. Fetekda Allahumma şefii'hu fiyya. Rivayet ve arkadan şöyle dua etti. Allah'ım ben sana yöneldim ve senin nebin rahmet olan peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onunla sana yalvarıyorum. Ey Muhammed ben e, seninle Rabbime teveccüh ettim hadetimde hadetim, e, hadetim görülsün diye Allah'ım beni onda e, bende onu şefa çıkın beni onda şefa çıkın evet. Bu hadisi Tirmizi, diğerleri rivayet ediyor ve Hasan derecesinde. Şimdi bu hadisi iyi anlamak lazım. Onlar diyorlar ki bak, bu hadiste ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Allah tevessül etmiştir. Eğer caiz olmasaydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu şekilde tevessül ettirmezdi demişler. El cevap. Bu hadisin birçok yönü vardır. Cevap yönü var. Birincisi eğer o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatıyla büyüklüğüyle, mevkiyle tevessül edecek olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına evden gelmesine ihtiyaç yoktu bir. İkincisi eğer öyle bir şey olsaydı Peygamber ona abdest aldırıp namazla kıldırmazdı. O sadece namazını ve duasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tevessü ettirdi. Peygamberin duasıydı. Gerçekten. Üçüncüsü, eğer adam Peygamberin zatıyla tevessü de bulunsaydı, Peygamberden dua istemezdi. Demezdi ki Allah ödür ve affini. Allah dua etse Allah bana şifa versin demezdi. Dördüncü yönü. Arapça'da, Arapça dilinde bir şeye bir karine delil olduğu zaman, yani onu tavsiye ettiği zaman bir karine esas olan maksut hasfedilir. Burada dua kelimesi hasfedilmiştir. Esasında takdir şöyledir. Allahümme Etoucuh ileyke bi duaa-i nebike'r rahmet. Bi duaa-i Muhammedin nebike'r rahmet. <gülüyor> Allahumme sana rahmet peygamber olan Muhammed'in fahserimin duasıyla sana dua ediyorum. Çünkü peygamber sallallahu Sallâllâhu aleyhi ve sellem ona söyle dedi. Evet, yani şöyle dua et dedi ve peygamberin duasını dua etmiş oldu. Yoksa peygamberin zatını ve şerefini hürmetini, zatını tevessül etmek Bu da ayrı bir cevap. Evet. Bu hadisi böyle anlamak lazım. Doğru olan yönü bu şekildedir. Çünkü Peygamberin zatıyla, cahil hürmetiyle veya başka salih insanların cahil hürmetiyle, cemadattan olan şeylerin cah ve hürmetiyle tevessül etmek ile ilgili gelen bütün rivayetler Hiçbir zaman kasem mertebesine bile çıkmamıştır. Evet. Üçüncü kısım tevessülün yasak olanın üçüncü kısmı. tevesül olan kişiyle Allah'a kasem etmesi. Tevessül ettiği kişiyle Allah'a kasem etmesi. Mesela şu demesi: Allah'ım sana falan kişiyle kasem ediyorum. Sana falan kişiyle kasem ediyorum, ihtiyacımı gider. demesi. El cevap. Kasemde asıl olan yemin'in Allah'a yapılmasıdır. Kullarına değil. Yemin ibadet olduğuna göre Sarfı Allah'tan gayrısına caiz olmadığına göre bunun Allah'tan gayrısına kastem yapılması caiz değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet'in, Tirmizi'nin hakimin rivayet etmiş olduğu sayı hadiste ''Men halefe bi gayrillahi fakat eşreke'' buyurmuştur. Kim ki Allah'tan gayrısıyla yemin ederse Allah'a şirk koşmuştur. Ebu Teressül'de falan kişi diyor ki falan kişiyle kasem ediyor. Yani o kişinin zatıyla ne yapıyor? Kasem ediyor. Yani falanın başı için Allah'a dua ediyorum. Çocuklarımın başı için Allah'a dua ediyorum. Kocamın başı için Allah'a dua ediyorum gibi kasem buna giriyor. Bu da kat'i sürette caiz değildir. Bunda şirk vardır. Bir mahlukla mahrua yemin caiz olmayınca iyi dinleyin bak. Bir mahlukla mahluka, mahluka yemin caiz olmayınca mahlukla Allah'a yemin nasıl caiz olur? Mahlukla Allah'a yemin nasıl caiz olur? Bu tevessül elbette kat'i sürette caiz olamaz. Tevessül konusunda size tavsiye edeceğim bazı güzel eserler var. Herkesi bu mevzuda sepkat etmiş. Şeyh İbn-i Teymiye'nin Ka'idatun celiletun fi tevessuli ve vesile var. Tevessül ve vesile de celil yani kıymetli, değerli, güzel bir kaide. Bir de Şeyh Albani Radel Şeyh Albani'nin e, tevessül kitabı var. Et-Tevessül Anvahu ve çeşitleri ve hükmü. Bu da güzel bir kitaptır. Bunu Eyad Abbas ile beraber hazırlamıştır. Muhammed Eyad Abbasi. Bir de Şam'da, Suriye'de Selefi hareketinin baş temsilcilerinden olan Muhammed Nesib el Tevessül ila hakikatit tevessül kitabı var. Tevessülün hakikatine ulaşma diye kitabı. Bu da mözuyu çok güzel incelemiş. Tertibi çok güzel. Her yönüne delil getirerek cevaplar vermiştir. Sadece bu mözüde hazırlanmış.